Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Salatü Selamü Alaihi Vesselamü Ajamain. Salatü Selamü Alaihi Vesselamü Ajamain. Al Tahqiq ve Kulasa, fi Sabd-i Sahaba. Sahabas ve Ndaqinda, alimlerin görüşlerini tahqiqi ve özeti. Bismillahi R-Rahman R-Rahim. Alhamdulillahü Dedikten sonra فَإِنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَى Bu mesele اَلَّتِي سَنَدْرُسُهَا Bizim ders olarak göreceğimiz bu mesele ve حُكْمُ سَبِّ السَّحَابَةِ O mesele sahabaya sövmenin hükmü hakkındadır. قَدْ كَثُرَ فِيهَا اَقْوَالُ الْعُلَمَاءِ <عَالِين> Alimlerin bu meseledeki görüşleri ve sözleri çoğaldı. فَمِنْهُمْ Onlardan bazısı كَفَّرَ السَّابِ بَمُطْلَقًا mutlak olarak sahabaya sevenleri tekfir etti. ومنهم من بدعه Onlardan bazısı sövene münacidir dedi. وبعدهم اغلظ الكلام في الساب السöven hakkında çok ağır konuştu bazısı ve lem yeta'arrad li hukmihi. Fakat onun hükmü hakkında hiçbir şey söylemedi. Tekfir'a ve la tebdi'a ve la Ne tekfir yönünden, ne bidat yönünden, ne de fıst yönünde hükmü hakkında hiç konuşmadı kama nasıl ki göreceğiz hilala ardina li aqvalil alimlerin sözlerini arz ettiğimizde bu esnada bu söylediğimizi göreceğiz fe innel meselate ihtaju ila tahqiq ki mes'ele tahqiq muhtashdir ve tanqiih li aqval ehli ehli ilmin sözlerini birbirinden ayırt etmeye muhtaçtır. yani tam onları birbirinden ayrıştırmak ve içindeki illeti tespit etme Fema vejdna buddan min an natjah ila <gülüyor> kutub ve buhuf bis kitablara ve bazı araştırmalara yönelmekten başka hiçbir yol bulamadık. Kuteb min qibli al-ulama ve talabet al-ilm. Alimler ve ilim talebeleri tarafından yazılan bir takım kitaplara ve araştırmalara Başvurmaktan başka bir yol bulamadık. Yani bu takvimi yapabilmek için, bu takvimi yapabilmek için başka bir yol yok. Faale alacığım, kitaplarına başvurdu? Faale alacığım, bunların başında Çefülistan Mümteymiye, Çefülistan Mümteymiyenin kitabına başvurdu. Hangi kitabına? أَلَّذِي كَتَبَ صَارِيمَ الْمَسْلُ عَلَى شَاطِمَ الرَّسُولِ Peygamberimize Söven hakkında yazdığı ve Sahabe meselesini de içerisinde tahfîk ettiği صَارِيمُ Mesul kitabına başka, nereye? وَمَجْمُوعِ الْفَتَوَى Bir de Fetavaya başvurdur. Niye? Yani hangi Mecmu'un Fetavası sıfatı ne? أَلَّذِي قَرَّرَ فِي سَنَايَاهُ مَذْهَبَ اَهْلِ السُنَّةِ o kitabın esnasında, satırları arasında Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in mezhebini ikrar etti. فِي هَذِهِ bu بُوْمَسْأَلَةِ Yani sahabeye söylen ve onları eleştirenler meselesinden. Başka hangi kitaba başlıyor? وَثَانِيًا اِلَى صِرْفٍ azim. İkinci olarak da büyük eser olan kitaba başvurdu. Hangi ellez yasatarahu farisu hada'l meydan. Bu meydan atlası bu meydanda söz sahibi olan kişinin yazdığı. Kimdir o? i̇bn İbnü'l Arabi el-Maliki. İbnü'l Arabi el-Maliki ni yazdı kitaba. O da nedir? El-Avasim min el-Qawasim. El-Avasim min el-Qawasim kitabına başvurduk. Ve huwa mutercimun ila lugatina. Bu kitap bizim lügatımıza da tercüme edilmişti Türkçe'ye. Ve üçüncü olarak nereye başvurduk? İlaqudu bi'l-aqaidi ehli sünneti ve cemaati ehli sünnet ve'l-cemaat akide kitaplarına başvurduk. Elleti bi eydina elimizde bulunan. Memen kitaben min kutubi'l-akide illa ve zekara'l-mes'alata. Hiçbir akide kitabı yoktur ki mutlaka bu meseleyi zikretmiştir. Başka ve ba'daha kutubü't-tefsiri ve şuruhu'l-hadis tefsir kitaplarına ve hadis şerhlerine başvurduk. فَإِنَّ ve وَالْشُرَاحَةَ Çünkü tefsirciler ve şerh ediciler لَمَّا عَلَّقُوا عَلَىٰ ve وَأَحَادِيثَةٍ bazı hadisler ve bazı ayetlere ta'lih yaptıklarında yani şerh ettiklerinde, tefsir yaptıklarında تعرضوا لهذه المسألة. Bu mes'eleye de değindiler. Fabiyanın okuması abi ve Mekkileri ile Peygamberin sahabesine sordu. Ve onlar küfledenler hükümlerini bu sırada beyan ettiler. Ve son olarak da kitaplar, farklı ve erkalar ve mezheplerden bahseden kitaplara da başvurduk fe innehu waqqaf ki onlardan ma tekelmu bidat ehlinden konuştukları zaman wa ala ra'sihul khawarij mu'tezile. ve raafid ve ve hariciler de bunların başında gelir taharrudu li hadil mes'ale bu mes'ale değildir çünkü bu üç bidat da temel özellikleri bunlar sahabe hakkında ileri gelen konuşur sahabeye ve onları eleştirirler Fajamagna hâzı hâzı bu burayı düzeltebilirsiniz. birer siniz. Fajamagna bu sayfaları toparladık. Min kütüben ve buhurun Farklı farklı araştırmalardan ve farklı farklı kitaplardan. Eğer nel bağ işte fi bizim meselemizle araştırıcı olan yara yakin, yakin bir şekilde görecektir ki nel meselete muakkak ki bu mesele, yani bizim araştırdığımız mesele mebusun fil kütubi veغير muhakkak في, في الغالب Kitaplarda parça parça halinde dağılmış bir şekildedir ve çoğunlukla da tahkik edilmemiştir. Yani alimlerin görüşleri aktarılmıştır. Fakat aktarılan bu görüşler arasında tahkik yapılmamıştır. مكتوب في الكتب وغير محقق في الغالب Kitaplarda dağınık bir şekildedir ve çoğunlukla da tahkik edilmemiştir. Peki biz ne yapacağız? Wenetkoru <gülüyor> nokatal ittifaki. Alimlerin ittifak ettiler ettikleri noktaları zikredeceğiz ve ihtilafe ve ihtilaflı noktaları da zikredeceğiz sonra ffm neرجح ما يحدده الادله sonra delillerin desteklediğini tercih edeceğiz ve fıhmu selef ve ümmetin selefinin anlayışının kabul gördüğünü tercih edeceğiz müstainen billahi teala Allahu ze celle'den yardım isteyerekten ha bu kısımdan şimdi ne anladık bu kısımdan şimdi şunu anladık demek ki bu sahabe hakkındaki mesele ee, hemen hemen birçok kitaplarda mevcut. Bu kitaplar birincisi. Ee, itikat kitapları. Doğru mu? Yani itikad kitaplarında mutlaka sahabeye sahabe hakkında sorumluluklarımız anlatılırken onlar hakkında yanlış itikada sahip olanlar konusunda işlenmiş. İki, bunun dışında tefsir ve hadis kitapları. Sahabeyle ilgili ayetler tefsir edilirken sahabeyle ilgili hadisler şerh edilirken mutlaka konuşulmuş. Üçüncü olarak da ferakül melel kitapları yani bu mezhep akidevi mezhepleri anlatan kitaplarda özellikle hariciler e, Mu'tezile ve rafizilerden bahsederken bu konuya değinirmiş. Dördüncü olarak bu konuyla ilgili özel kitaplar yazılmış. Mesela İbn-i Teymiye'nin Mesul kitabı Peygamber'e Sövenle ilgili olsa da içerisinde e, mutlaka sahabeyle ilgili bölümde var. Al-Avâsıminen Gavâsıminen kitabı. Mesela Haketa Şeyh Hulusi'nin kitabı var. İmam Zehebi'nin de şeyini yaptı. E, mülakhaz hale getirdi. Biz ondan bir şey almadık genel itibariyle. Onun için burada ismini de yazmadık zaten. Hakkıza fetavanın belli yerlerinden mesela bunu yapmış. Bir de bununla beraber mesela bazı bahisler yazılmış. Yani Bazıları bakmışlar çünkü gerçekten e, konu çok dağınık.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 araştırmayı bu sebepten ötürü hazırlamış olduk diyelim. Ama bizim yazdığımız bir şey yok. yani Çok basit satırlar var. nereden alınmış, ilim ehlinin sözleri alınmış, tertip edilmiş, başlıklar altına yazılmış. Talih yapılması gereken yerden birkaç satırlar talih yapılmış. O zaman bir, dedik ne yapacağız? İttifak noktalarını ve ihtilaf noktalarını zikredeceğiz alimlerin. Sonra bunların arasından tercih yapacağız. tamam Bir, evvelen birinci mesele اتفقوا ala أنن اَقَلَّ اَحْوَالِ السَّابِ اَنَّهُ مُرْتَكِبُ النَّهِي Birinci ittifak nedir? İttifak'u ittifak eder Bu Şeyhul İslam ibn Taymiyyah'ın sözü. Bu kısım ikinci başlığa kadar Salim-ül Mesul'dan alınma. اِتْتَفَقُ عَلَى اَنَّ اَقَلَّ اَقَلَّ sabi, seven Söven kişinin en basit hali, en küçük hali عَلَى اَنَّ اَقَلَّ اَحْوَالِ السَّابِ اَنَّهُ مُرْتَكِبُ النهي.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 Sizden bazılarınız bazılarınızı ne yapmasın, gıybetini yapmasın. Wa adna ahwalis sabi sövenin en küçük hali en basit hali, lahum onlara an ykuna muqtaba gıybet yapmış olmazlar. Ve Allah teala, Allah azze ve celledi ki, wa ilu l kullu mazatilu Gözünü kaşını başına oynadan herkese veil olsun dedi Allahu Teala. Bütün alay dalgacılara, bütün alaycılara veil olsun. Ve ta'aynu alehim humsetun Onlara söven kişi hem Humeze'dir hem de Lumeze'dir. Yani insanlarla sözlü olmasa da kaşını başını oynataraktan insanlarla dalga geçen insanlar sınıfındadır. İkinci delil oldu bu. Tamam? Birincisi, sahabe hakkında konuşan herkes gıybetçidir. İkinci delil, sahabe hakkında konuşan herkes Humeze, Lumeze'dir. Şimdi iki günah da büyük günahlarda. Gıybet niye büyük günah? Büyük günah olduğunu nereden anladık biz? Büyük günahın ölçüsü var vardı değil mi yani günahlar iki kısma ayrılıyordu bu kesin İntişteni bu, kâbir amahtun Siz yasaklandığınız büyüklerden kaçınırsanız, demek ki günahlar büyük ve küçük diye birbirinden ayrılıyor Allah Azze ve Celle tarafından. Doğru mu? bu, sebâl İnsanı helaka götüren, insanı perişan eden yedi tane günahtan uzak. Demek ki bazı günahlar var mubik sınıfına sahipler. bi Size günahların en büyük olanlarını haber vereyim mi? Diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam anlaşılıyor Biz bu naslara baktığımızda ne anlıyoruz? Başka delil var mıydı naslarda vardı değil mi? Eee Es-salavatul hamse Ramazan'dan Ramazan'a ve Ramazan'dan Cuma'ya mukeffiratu lima beynehunna izunubtil kebair. <gülüyor> büyük günahlardan uzak durulursa bu 5 vakit namazı Ramazan'dan Ramazan'a, Cuma'dan Cuma'ya ikisinin arasındaki bütün günahlar affolur. Demek ki Allah'ın ve Rasulünün yanında günahlar büyük ve küçük diye ayrılır. Peki biz büyük günahı küçük günahla nasıl ayıralacaktık? Bilecektik. Dedik alimler, şeyler saymışlar, ölçüler saymışlar. En racip olan hangisiydi? İbn Abbas'tan da rivayet eden Şeyh Burhan de tercih ettiği neydi? Büyük günah buyruk. tercih O işin şey illet kısmı. Yani hani baktığımız zaman bunlar genelde 5 esasa ciddi anlamda zarar verenler. Üçü ne ölçü? Ya mesela beş esasa zarar, biraz şeyli, göreceli bir şey, ölçümüz ne? Şari'in yasaklamayla beraber üzerine ceza terettüb ettirdi. yasaklamayla beraber üzerine dünyada veyahut ahirette ceza terettüb ettirdi. Gıybet için Allah ne ceza Mesela nefisleri tiksindirecek ve Allah ve onu et yemeye benzetmiş. Allah Resulü'den kıyamet gününde onların delilerinin tırnaklarla soyulacağını söylemiş. Tamam şey için ise veylün le kullu mazati nu mazadal. veyl. cehennemde bir vadidis. değil mi? Bir görüşe göre, bir görüşe göre Peygamber Aleyhissalatu vesselam ve Allah'ın onlara bir şeyidir. Olup ve duasıdır. Yani onlar hakkındaki şeydir. yerin yergisidir. İkisi de bir şeyin büyük günah olmasını gerektirecek şeyler. Tamam? Sahabe hakkında konuşan adamın en basit hali budur. بشرا وقال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير مكتسب فقد احتملوا بوتانا واسما مبينا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 ve ifman azıma. ki onlar ne taşıdılar boyunlarında? Buhtan, iftira, başka ve ifman azıma ve büyük bir günah taşıdılar. Burası anlaşıldı değil mi? Bu genel, bütün müminler için söylenmiş. Şekolisan mütevelli diyor ki, "Vaum sudurul müminine." Müminlerin ilkidir onlar. İlk çıkış noktasıdır. Sudur. Hani biz maslara niye maslardan demiştik? Çünkü sadır yani çıkış noktası olduğu için sahabe de müminlerin çıkış noktasıdır başından geçeriz. Fe innahum ki onlar humul muvajehun bil khitab. Bu hitapla ilk kendilerine yönelenler, muvajehat edilenler sahabedir. Fi kavli estağfurullah. İlk onlar hitapta Allah'ın hitabında kendilerine yönelenler onlardır. Hangi hitabında? Şey kavli teala ya eyhellezina amanu. Ya eyhellezina amanu de Allah İttifakla ilk muhatabı kimdir? İlk muhatabı sahabe olmakla beraber sonra diğer insanlarız. Hayf-ı <gülüyor> zikredildiği her yerde. وَلَمْ يَكْتَسِبُوا مَا يُجِبُوا اَزَابٍ Onlar eziyetlerini gerekli kılacak hiçbir günah ne yapmamışlardır? işlememişlerdir. Anlaşıldı. Haythu zukurun önceki cümlenin devamı. Oraya virgül koyuyoruz. Haythu zukurun ve lem yektesebu ma yucibu Onlar hiçbir şekilde azizlerini gerekli kılacak bir şey yapmadılar diyor. Diyanet Allah niye peki? Yani sebep. Bak buraya dikkat edin. Çünkü burada şu soru hemen gelebilir. Tamam. Ey Şeyh Sen bu ayeti delil olarak getirdin. İnsanın hak etmediği bir şeyle insana eziyet etmenin haram olduğunu söyledi. فَقَلْ ve ismen وَاِسْمَا ve Büyük bir günah. Delil bu. Peki sahabede içki içenler var, sahabede zina yapanlar var, sahabede birbirini öldürenler var, sahabede faiz yiyenler var, sahabede cagiliye davasıyla birbirlerine saldıranlar var. Nasıl? Yani bir adam bunları baz alıp söylediğinde o zaman bu ayetin kapsamına girmez. İtiraz gelebilir Şeyhülislam Hulusi Teymiye, doğru mu? Yani sen diyorsun onlar eziyet edilmeyi haklarında konuşulacak hiçbir şey yapmadı ama sana dedim Bukhar ile Müslüm'ün başta olmak üzere Allah'ın da kitabında olmak üzere birçok kaynakta sahabe hakkında konuşulacak İslam'ın haram saydığı işler yapmışlar derse biri zihninde olup cevap veriyor Şeyhülislam Hulusi Amin Teymiye. Biz i̇bn kitaplarıyla ilgili ne demiştik? İşte karışıklık dediğimiz bu. Mesela İbn-i olsaydı şimdi Hemen derdi yani ala Buna itiraz edenler olursa şu şu sebeple biz de onlara şöyle cevap veririz diye e, oh, kelam şu yok tertipli olurdu. Ama Şeyh Hulusi öyledi öyle değil. Sen çıkaracaksın içinde Onun için diyoruz ya İmri görüşleri hakkında konuşanlar e, önce ehliyet sahibi olmalı lazım. Çünkü İmri Teymiyyen çok açık anlatmıyor. Sen birbirinden ayırt ediyorsun şeyleri. E, onu da doğru yapabilmen için ehliyet sahibi olman gerekiyor. Bak dedi ki Bian Allahu subhanahu wa taala radiya anhum ridan mutlak bir şekilde onlardan razı olmuştur Allah. teala nasıl wasabiqunal avaluna minal muhacirin vel ansar muhacir ve ensardan önde gelenler vellezine tebeuuhu biihsan onlara ihsanla tabi olanlar radiyallahu anhum ve raduan Allah onlardan razı oldu onlar da Allah'tan razı oldu şimdi bak buraya dikkat edin فَرَضِيَ yani السَّابِقِينَ مِنْ غَيْرِ İhsan şartı koşmadan sahabenin öncülerinden mutlak olarak razı oldu Allah Azze ve Celle. Tamam mı? Yani sahabe olması, ensar ve muhacir olması tabi. Ensar ve muhacirin öncülerinden olması onların razı olunması için kafi bir sebep. Anlaşılıyordu, hiçbir şart yok. وَلَمْ يَرْضَ عَنِ الْتَابِعِينَ Bak buraya dikkat edin. Fakat <gülüyor> tabiine gelince onlardan razı olmadı. اِلَّا اَيَّتَّبِعُواْهُمْ بِيْحْسَنُ Onlara ihsan üzere tabi olmak kaydıyla onlardan razı oldu. Allah dedi ki لَقَدْ رَضَيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنَ اِذْ يُبَيْعُونَكَ تَحْتَ الشَّرَمَ Burada duralım. Ne anladık bu istidvarden şimdi o zaman? Allah sahabeden mutlak olarak razı olmuştur. Doğru mu? Allah onlardan razı olmuşsa mutlak olaraktan demek ki senin onlar hakkında konuşma sebebidir dediğin bütün sebepleri Allah silmiş. Allah'ın sildiği ve affettiği bir şey hakkında senin konuşma hakkı var. Şimdi biri çıksa desek ki mesela ben Adem Aleyhisselam hakkında konuşacağım. Niye? Allah Teala Celle yasakladığı ağaçtan yediği için haram işledi. Nefsine sahip çıkmadı. Şeytan onu kandırdı. Böyle bildiğin böyle normal bir günahkar hakkında konuştuğu gibi ben Adem Aleyhisselam hakkında ayet var. Ne diyor ona? Allah Adem Aleyhisselam'ı affetti mi? Etti. Peki sen Allah'ın affettiği bir hakkında nasıl konuşacaksın? Olmaz. Ben sahabe hakkında konuşacağım. Niye şöyle şöyle şöyle şöyle şöyle? De güzel kardeşim Allah Teala onlardan mutlak olarak razı olduğuna göre Demek ki senin konuşulmaya gerekli gördüğün şeyleri Allah Azze ve Celle affetti. Sen nasıl Allah'ın affettiği meseleler hakkında konuşacaksın? tamam? Rıza Allah'ın bir sıfatı mıdır? Rıza Allah'ın bir sıfatı mıdır? Allah'ın rızası bir sıfatı insana tehalluk ettiği zaman demek ki Allah Azze ve Celle bundan sonra da onların yapacaklarını biliyor mu peki? Yani mesela, şimdi ben diyelim dedim ki ben Emre kardeşinden razıyım. Bir öğrenci olarak ben ondan razıyım. Beş sene sonra ben öldüm. Çok ciddi hatalar yaptı. Biri tuttu onu eleştirmek istedi. Sen de ona desen ki iyi de hoca demişti ki ben ondan razıyım sen onun hakkında konuşamazsın. Misal. Öbürü itiraz edebilir değil mi? Hoca onun beş sene sonrasını nereden bilecek? O günkü haliyle, o günkü çalışmalarıyla ben ondan razı oldum dedi. Ama vefat etti, gitti ve bu adam da bozdu. Hocanın ondan razı olduğu hali bozdu. Biz şimdi onun hakkında onu eleştirebiliriz dedi. E, de, bu bir misal sadece anlaşılsın diye. Ama bunu Allah için söyleyemeyiz ki. Yani Allah bu ayeti indirdiğinde Tebuk Sefer'in akabinde sahabeden razı oldu. Ama Allah bilmiyordu ki bunlar Resulullah vefat ettikten sonra neler yapacaklar. Böyle bir şey söyleyebiliyor muyuz? Allah'ın ilmi mutlaktır. Doğru mu? Demek ki Allah onların ileride yapacaklarını da bildi. Bunu bilmesine rağmen sahabeden razı oldu. Tamam? Radiyallahu anhümrı'dan mutlaka. Anlası bu. Allah onlardan hem geçmişte yaptıklarına hem de bu ayetten sonra yapacaklarına rağmen mutlak olaraktan onlar Onlardan razı oldu. Niye? Çünkü şart getirmedi. Ve الْاوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْاَنْسَارِ Bir ihsan demedi. İhsan şartı getirseydi bak, iş değişirdi o zaman. Ama Allah kayıt koymayınca mutlak olaraktan razı oldu. Ona değil? İnşallah. Başka bir delil. la رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايَعُونَكَ تَحْتَ الشَّجْرَةَ Ayet. Şüphesiz ki Allah ağacın altında sana biat edenlerden razı olmuştur. Ve rida Allahi Allah'tan rıza sıfatul kadime Allah'ın kadim olan bir sıfatıdır. Fe la Allah razı olmaz illa ene ancak kuldan razı olur. Alime ennehu yuwafiquhu bilir ki o kulu muvafakat edecek ala mucibatir rida. Allah'ın rızasının gereklerine muvafakat edeceğini bilmediği kuldan Allah ze celle ne yapmaz? Allah ze celle razı Olmaz. Femen رَضِيَ anhum. Allah kimden razı olmuşsa lem يَسْخَتْ عَلَيْهِ اَبَدًا Allah bir daha ona ne yapmaz? Suht etmez. Yani hüküm olarak ha? Allah Azze ve Celle hükmetmişse insanlara ben falan kesten razı oldum. Artık son sözü söyledi ya Allah. Son sözü söyledikten sonra artık Allah Azze ve Celle ne yapmaz? Allah Azze ve Celle onu e, bir daha ona suht etmez. Çünkü Allah Azze ve Celle bunun delili ne peki? Allah bir sözü söylediğinde onu değiştirmeyip, son noktayı oraya koyduğunda onun Allah'ın yanında değişmeyeceğini delileyin. Af Suresi'nin yanında sürekli suresini değişmez. Arapçası? وَلَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلّٰى مِنْ Söz benim yanımda ne yapmaz? Değişmez. Çünkü sebep ne peki? Allah kullarına ne değildir? Zulüm değildir. Yani ben razı oldum diyecek, adam da onunla sevinecek. Ondan sonra Allah o adama ben senden razı olmamıştım. Haşa! Bu hem onun sıfatlarına yakışmaz, hem de bu zulüm ve aldatma olmuş olacak. Tamam mı? <gülüyor> وَقَوْلُهُ iz yuva sana biat ettikleri zaman onlardan razı oldu dedi Allah bak buraya dikkat edin sewaun kânet sewa sewaun kânet zarfen mahde istersen sırf zarf olsun bu ev zarfen fiha manat alin veya da hem zarf olmakla beraber içerisinde illet manası olsun hiç fark etmez ne demek İz yuva ya sadece zarftır dersen manası şu olur zarf ve mahdo olsa Allah ağacın altında sana biat ettikleri zaman onlardan razı oldu. Zarfiyet manası olsa zarf ve mahdo olsa tamam. Zafiyetle beraber illet manası olsa nasıl olur bana? Allah ağacın altında sana biat ettikleri için, zaman değil de ağacın altında sana biat ettikleri için onlardan razı olur. İster öyle olsun diyor İbniye, ister böyle olsun fark etmez. Yani ister Allah Azze ve Celle o anda onların razı olmuş olsun, ister sırf o amellerinden dolayı onlardan razı olsun. Hangi manayı verirsem ver, de, mana değişmez. Allah onların kendi rızasının gereklerine muvaffakat edeceklerinden emin olduğu için Allah Azze ve Celle onlardan ne yaptı? Razı oldu. Şimdi devam ediyoruz. Başka yerlerde beyan etti ki enne haulâin lezine radiyallahu anhum Allah'ın onlardan razı olduğu bu insanlar hummin ehli's sevab fi'l ahireh. Onlar ahirette de sevap elde ederler. Yamutuna alel iman allazi iman üzere ölecekler. Ellezî o iman ki bihi ıstahikun zalike. Yani o iman ile Allah'ın onlara zikrettiği sevabı ne yapacaklar? Hak edecekler. Kema fi kavli teala ve's sabiqun bi anhum Şimdi aklına yine şüphe geldi diyelim bu adamlar bu ayetten sonra da rızayı bozdularsa diye Allah azze ve celle onlara atlarından ırmaklar akan cennetler yaptı bir de ebedi kalacaklar bir de bu nedir? Büyük bir kurtuluştur. Tamam. Demek ki anladık ki bu ayette bahsedilenler o rıza üzerine ölecekler ki o gereği olan cenneti de Allah azze ve celle onlara şimdiden hazırlamıştır anlaşılıyor değil mi? Merhaba. Ve kad sabata fi's sahihi la yadkhulun Ağacın altında bir edenlerden hiç kimse cehenneme gitmeyecek, ateşe girmeyecektir diye. Ve lennahu subhanahu ve teala kal laqad taballahu ala'n-nebi vel şüphesiz ki Allah tövbelerini kabul etti kimin? Nebinin, muhacirinin ve ensarın. Kim ellezinettebe'uhu <usret> fi saatil zamanında ona tabi olanlar. Yani Tebuk seferinde ona tabi olanların Allah azze ve celle tövbelerini kabul etti. Onlara tövbe etme imkanı tanındı. Buradan da ne anlıyoruz? Tebük seferine katılan sahabeler öncesinde işlemiş olduğu günahlar ne olursa olsun Allah Azze ve Celle bu büyük amellerin karşılığında onların günahlarını ne yapmıştır? Affetmiştir. Allah'ın affettiği bir günah hakkında da hiç kimse ne yapamaz? Konuşurmalarımız. وَقَالَ <gülüyor> سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى وَاسْفِرْ نَفْسَكَ مَعَلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِي يُرِيدُونَ وَجْهَهُ Allah Azze ve Celle sahabenin ihlasına burada da vurgu yaptı. Değil mi? Sen nefsin kiminle beraber sabret? Gece ve gündüz Rablerine dua eden ve Rablerinin yüzünü isteyen yani Rablerinin rızasına muvafakat etmek için ihlasla Rablerine yönelenlerle beraber sabret. Ve kala Teala Muhammedun Resulullah وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعَهُ أَشِدَّاوا عَلَى الْكُفَارِ رُحَمَاهُ بَيْنَهُمْ Min رُقَّعًا سُجَعْدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ Celle onların neyine vurgu yaptı? Allah onların Allah'ın fazlı ve rızasının peşinde olduklarına vurgu yaptı. وَقَالَ تَعَلَى كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَدْ لِنَّاسِ Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. وَكَذَارِكَ <gülüyor> ve hum evvelu men veccih bihaza'l-hitab onlar bu hitaba ilk kendilerine yönlendirilen insanlar onlar da diyor Allah Teala fehum muradu rabbil aybin onlar bu ayetle şüphesiz bir şekilde kastedilenlerdir şimdi kuntum khayra ummet diyor ya Allah siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz doğru mu kim buna ilk muhatap? sahabe doğru mu ve قال سبحانه وتعالى وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ Onlardan sonra gelenler der ki tabi burada İbn-i biraz sonra söyleyecek hani bu ayette en önemli mesele şu sahabeyi tekfir edenler sahabenin münafık olduğunu söyleyenler sahabenin peygamberden sonra değiştirdiğini söyleyenler bu ayet-i kerimeyi tekzip ederler niye? çünkü demek ki bu ümmetin ilk başı daha çıkış noktası pistir. En hayırlı ümmet olmak bir yana en kafir, en müşrik, en münafık ümmet onlardır. Hani bu anlama gelir söylediği söz kişinin. Bu da zaten bu ayet-i kerimeyi tekzip etmek, yalanlamak olur. وَالَّذِينَ cau min badihim. Onlardan sonra gelenlere gelince يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا Derler ki Rabbimiz bizi affet. والاخوان الذين سبقونا بالايمان ve bizden önce erişen kardeşlerimizi affedin. Ve kalbimizde namaz kılanlara karşı Bizim kalplerimizde kardeşlerimize karşı kin, öfke, nefret bırakma. Ellezina amenu Rabbena innaka raufur rahim. Rabbimiz şüphesiz çok Şimdi Mücahit ne demiş? İbn demiş ki, "La Muhammed'in ashabına sövmeyin. فَإِنَّ اللّٰهَ قَدْ bil بِالْإِسْتِغْفَارِ لَهُمْ Allah bizden onlar için istiğfarda bulunmamızı emretmiştir diyor İbni Abbas. وَقَدْ عَلِمَ أَنَّهُمْ سَيَقْتَفِلُونَ Muhakkak ki Allah onların savaşacaklarını biliyordu diye. Bilmesine rağmen onlara söylememizi değil de onlara istiğfar etmemizi bizden istemişler. An Said İbni Ebu Vakkas bu söze dikkat edin. Said İbni Ebu Vakkas dedi ki اَنَّاسُ عَلَى ثَلَاسِ مَنَازِلًا İnsanlar üç kısımdırlar. 3 menzile üzerinden ediler, 3 tabaka üzerinden ediler. Fema zat ikisi gitti, iki makam iki makamı kaçırdınız, o geçti ve bakiyat vahidatun bir makam kaldı geriye. فَأَحْسَنُ ma أَنْتُمْ كَائِنُونَ عَلَيْهِ Sizin üzerinizde olacağınız en güzel olanı اَنْ تَكُونُ بِهَذِهِ menzile elleti بَقِيَةٍ Şu kalan derece var ya, o kalan derecede olmanız sizin için en güzel olanıdır. Yani insanların üç menzilesi var Allah'ın yanında, ikisi gitti. Geriye bir tane kaldı. Sizin için en hayırlı ve güzel olanı bu bir tanenin üzerinde olmanızdır. Nedir o? لِلْفُقَرَىٰي الْمُهَاجِر۪ينَ اِلٰى قَوْلِ el الْمُحَاجِرُونَ وَهَذِهِ menzile وَقَدْمَدَتْ Allah'ın kendilerinden razı olduğu, muhacir olan insanlar. Bunlar muhacirlerdi, bu bir tabakaydı, bu bir menzileydi, وَهَذِهِ مَنْزِلَةً وَقَدْمَدَتْ Bu gitti, artık muhacir olabilir misiniz siz? Ayetlerde anlatılan, bunu kaçırdınız. وَالَّذِينَ تَبَوَّعُوا الدَّارَ وَالْاِيمَانَ Bir de evi ve yurdu hazırlayan, kardeşlerinin yanlarına gelen, kardeşlerini seven, kendi ihtiyaçları olduğu halde kardeşlerini kendine tercih edenler. Bu da ikinci mertebe, tamam mı? Ve قال هؤلاء الانسار. bunlar ensardır ve hadi bu da bir menziledir vakad madat bu da gitti. Bugün ben ensar olacağım bu ayetteki fazileti elde edeceğim. Var mı böyle bir şey? Peki. Summa qaraa 3. menzileye geldik. وَالَّذِينَ جَاءُوا min بَعْدِهِمْ boşta yaquluna rabbena ğfir lana Allah'ım bizi affet ve ihvanena'llezina iman bize önce imanla geçenleri affet. Bu da mertebe bu ikisi geçti gitti. Yani muhacir ve ensar olmak ve bakiyed hazihi Tek bir makam kaldı ki o da onlara duacı olmak, onlara istiğfar etmek. Fa ahsanu ma antum ka'inun alayhi sizin olacağınız en güzeli ettequnu bi hazihi'l Bu kalan menzile üzere, kalan makam üzerinde olmanızdır. Yaqulu en tastağfiru lahum. Onlara istiğfarda bulun. Yani onlara sövmek, onlara eleştirmek, onlara küfür etmek yerine haşa Üç menzile kılmış Allah, muhacir, ensar ve sonradan gelip onlar için istiğfarda bulunanlar. Siz bu üçüncüden olun, doğru mu? Şimdi bunlara i̇bn tarihini okuyoruz. فَعُلِمَ بِلِنْدِكِ اَنَّ الْاِسْتِغْفَارَ لَهُمْ onlar için istiğfarda bulunmak ve taharetel kalbi min el-ghill kalplerin onlara karşı kin'den temiz olması yani bu iki haslet emrun yuhibbuhullah ve yerdahu ve yuthni Allah'ın sevdiği, razı olduğu ve övdüğü amellerdendir. Kema Nasıl ki, Annu, Qud Ame'rı Nasıl ki, Allah bunu Resulüne bile emretmiştir. demiştir. Faklemanınu La ilahe illa Allah, Vastafir lidan bi ve Mu'minat. Bil ki Allah'tan başka ilah yoktur. Mümin erkekler ve mümin kadınlar için bir de istikfarda bulun. Vaqar Teala, Fahu Annu Vastafirlaum. Sahabe işi söylüyor. O sahabeyi affet. Onlar için ne yap? Onlar için istikfarda bulun ve muhabbetu şey'i bir şeyi sevmek kerahatul onun zıddına onun zıddını kerih görmektir. Yani Allah ne istiyor Resulünden de bizden dikkat edin. Onlar için istiğfar etmeyi, onları affetmeyi, onları sevmeyi bizden istiyor. Tamam mı? şey'i bir şeyi sevmesi Allah'ın kerahatul li onun zıddını kerih görmesi. Onlara sövmeyi, onların hatalarını zikretmeyi demek Allahu Teala ne yapıyor? Kerih görüyor. Ve YAKUNULLAH SÜBHA NAHU bu suretle Allah olur. يَكْرَهُ سَبَّ لَهُمْ Onlara sövmeyi kereh görür. اَلَّذِي O sövme ki هُوَ دُدُّ O istiğfar etmenin zıddıdır. Yani senin onlara Allah'ım onlara affet demen yerine Allah'ın onlara azap etmesi için onların günahlarını zikretmenin. وَالْبُغْدُ لَهُمْ Ve onlara buğz etmeyi de kereh görür. اَلَّذِي اُبُغْذُ ki هُوَ دُدُّ الْتُهَارَةِ O kalbin onlara karşı kimden temizliğinin diyor. <gülüyor> Bu mana kavli Ayşe radıyallahu anh'a ve Ayşe'nin sözünün de manasıdır. Umirû bil istiğfâr li ashabı Muhammedin Onlar Muhammed'in ashabına istiğfar etmekle emrolundular fakat onlar Muhammed'in ashabına sövdüler. Kimin için bahsediyor burada? O olaylar hakkında ileri gelelim konuşanlardı söylüyor. Wa fi's sahihayn hadisi al sa'id al-khudri ve abu sa'id la tasbu ashabi sahaba mesumay fa anna ahadakum anfa qamis la ahadun ma balaga mudda ahadihim wa la kadar da altın infaqa onların bir avcuna veya yarısına ulaşamaz infaqetin ecrine ulaşamaz Allahu Allahu fi ashabi la tatakhiduhum gharadan min ba'di Onları benden sonra aman aman sahabem hakkında dikkatli olun. Benden sonra onları hedef edinmeyin. Ve ben ahabbem, fakat Kim e, onları severse beni sevdiğinden onları sever. Ve ben bu kadarım, fakat bu diye bana kadarım, onlara bana buzetdiğinden onlara buzeder. Ve ben azahım, fakat azani, onlara eziyet eden bana eziyet eder. Ve ben azani, fakat azallah. Bana eziyet eden de Allah'a eder. وَمَنْ آذَ اللّٰهَ يُوشِكُ اَنْ يَخِذَهُ <gülüyor> Allah'a eziyet edeni ise Allah'ın helak etmesi, yakalaması an meselesidir. اَخْرَجَهُ ve وَتِرْبِزِهُ Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Alimlerin üzerinde ittifak ettiği birinci noktayı anladık mı? Ney birinci nokta o zaman? Birinci nokta. Peygamberin sahabesine söylenen veya onları kötü şeylerle eleştiren insanlar en basit olaraktan da nehi işlemişlerdir. İslam dininin nehyettiği ve büyük, büyük günah saydığı şeyleri işlemişlerdir. Tamam Delilimiz bir, bu gıybettir, gıybet haramdır. İki, bu dalga geçmedir. Dalga geçmek kesinlikle haramdır. Üç, Allah Azze ve Celle onlara istiğfar etmeyi bize emretmiştir. Bu, onlara istiğfar etmeme, onlar hakkında bilakis azap edilmelerini gerekli kılacak günahları zikretmedir. Dört, Allah Azze ve Celle onlardan kayıtsız ve mutlak olaraktan razı olmuştur. Allah Azze ve Celle'nin bu hükmünü ç şey Allah Azze bu hükmünü kabul etmemedir. 5- Allah Azze ve Celle onları bu ümmetin en hayrıları, insanlığın en hayrıları olduğunu söylemiştir. Bunu söyleyen, onlara söven, hakaret eden insan ilk neslin ümmetin en hayrıları olmadığını iddia etmiştir. Tamam. Bu saymış olduğumuz sebepler hepsi. Bunlar sahabe hakkında konuşanların, Şef-ı Rısa sözünün özeti, sahabe hakkında konuşanların ne işlediklerini gösteriyor. Senin bir rahatsızlığın mı var emrağın? Öyle mi? Sen istersen çık abi İyi iyi değilsen seni şey yapalım dinlendirin. Böyle i̇laç falan aldın. Evet. Tamam. Doğru. Allah şifa versin. Evet. Buraya kadar anlaşılmayan veya soru sormak istediğimiz bir şey mi? Şimdi mesela e, sahabelerimiz mağfur olan insanlar diyoruz. Yani Allah Azze ve bir şekilde onların başlayacak. Bunu nasıl net olarak, nasıl bulmamız Yani herhali kardan başlayacağım, çekeceğim tüm dünyalar ne olursa olsun bağışlanacak. Yoksa hayır, şimdi küfe noktasında şimdi bir şeyin içerisine Şimdi bak, şurası çok önemli. Şunu yazalım, şuraya. Bak burası neden anlaşılsın? i̇b o, istihdarını özellikle zil bak. Şimdi Ayet-i Kerime'de üç tane unsur var, sahabeyle ile ayet Bir, birinci unsur ne? muacib ve ensar tabi önce olanlar yani ilk iman edenler asılıyor. O da zaten birilen sahabeler Yani işin aslında hakkında konuşulan insanlar da onlar zaten. Yani, muacib ve ensar kayıtsız olarak bak burası çok önemli. Kayıtsız olarak. Tamam? Bu hangi ayet? Bu Tövbe suresindeki vasabehul <gülüyor> evvelun ayeti. Tamam? Bu bir maddenin ikinci nokta. Allah azze ve celle onlardan razı olur, rıza sıfatı. Yani Allah'ın hangi sıfatı onlara taluk etmiş? Bak affetmek ayrı, tövbe etmek ayrı. Bak bunlar rıza ayrı bir şey ya. Yani birbirinden karıştırmamak lazım. Rıza en üst mertebe. Yani Allah'ın rızası sana taalluk ediyor. Başka hiçbir şey değil. Yani seni affettim, sen işte günahlarını bağışladım, tövbeni kabul. Ayrı, bu ayrı bir fazilet. Allah bunların bir de üstünde üstünde üstünde Allah rızası onlara taalluk etmiş. Yani düşünsene Allah bir kula diyor ki ben senden razı oldum. Daha ha daha bundan sonra hiçbir şey yok, daha sen rahat ol. Yani ben senden razı oldum. Üçüncü olarak bu rızanın hem dünyayı hem ahireti kapladığını görüyoruz. Bu rızanın hem dünyayı hem de ahireti kaplamış. Şimdi bu üçünü güzel bir şekilde anlayacaksın Niye? Çünkü ayete devamında dedi ki وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا لَنْهَا Allah onlara bir de altından baklana atan cennetler hazırlamıştır. Öyleyse bir, Allah muacir ve ensarın önünde gelenlerinden hayırsız bir şekilde razı olmuştur. Bunun delili, çünkü tabi onlara tabi olanlara gelince onlarda ihsan kaydınızı gelmiş. Bunlara gelince, İslam dinine hizmet yaptıkları hizmetler ve İslam için çektikleri fedakarlıklardan dolayı Allah hangi sıfatı onlara taalluk etmiş? Bütün güzellikleri ifade eden hıza sıfatı onlara taalluk etmiş. Bak, şu da var, mesela La Taballahu Diğer tamam Peygamber Allah'u İbn-i Tayyip Meydar-ı Jussalik'in ne diyor ya, Tövbe iki mertebedir. Bir senin tövbe etmen, bir de Allah'ın sana tövbe etmesi. Allah'ın sana tövbe etmesi ne anlama gelir? Yani hem senin tövbeye muvaffak kaldı, hem de senin yaptığın tövbeyi kabul ettiği anlamına gelir. Burada bak, tövbe kime ispet edilmiş? Hayır kim buna? Allah lafettar Allahu ve Allah tövbe Allah'ın tövbe etmesi ne demek? Senin tövbeye muvaffak kılınması ve senin yaptığın tövbeyi de kabul etmesi demek. Tamam? Kimden lafettar fi gününde Allah derece tabi olan muhacir ve ensar'a ne yaptı? Affetti. Güzel. Niye bu ayetle de ilgili bu ayeti alıyoruz? Çünkü Allah senin günahlarını affetti. Bu bir alt mertebe. Yani Allah onların günahlarını affetti. Mesela bu ayet ne dedi? Hiç kimse sahabenin hatalarını zikredip onlar hakkında konuşamaz. Niye? Çünkü Allah'ın affetmiş olduğu günahlar hakkında sen nasıl konuşacaksın? Örnek olarak neyi verdim? Adem aleyhisselamı verdim. Biri çıksa dese ki ben Adem aleyhisselamın şöyleydi çok zayıftı. Allah'ın nehyini yendiği Şeytan onu hemen kandırdı. Biz yani zaten bu kafir o bir mesele. Ama bunun yanında biz ona ne diyeceğiz? Sen nasıl Allah'ın tövbe? Tövbesini kabul ettiği bir insanın yapmış olduğu hatayı eleştirebilirsin ki tövbe dedikten sonra günah var mıdır? Yok. Sahabe için de aynısı geçerli mi? Geçerli. Farkındaysanız, eli sünnet halindeki bu ayetten ziyade daha çok bu rıza ayetini gündeme getiriyorlar. Dikkat ediyorsunuz değil mi? Okuduğumuz bütün kitaplarda bu ayet daha çok ön planda. Oysa bu da dedi. Sebebi ne? Çünkü bir Allah onlardan kayıtsız razı oldu. Muhaci ve Ensar'ın öncüsü ise Allah onlara razı olmuştur. Allah'ın rıza sıfatı bütün onun güzel sıfatlarını kapsayan sıfatlarından bir tanesidir. Yani Allah senden razı olmuşsa bu ne demektir? Allah seni affetmiştir, Allah seni yücelmiştir, Allah seni cennete koymuştur, Allah senin bütün sıkıntılarını gidermiştir. Yani ilahi değil. Tamam? Allah'ın en üst sıfatı onlara taluk etmiş ve bu sıfat zaten normalde yani bizim itikadımıza göre bizim Rabbimiz Yahudilerin inandığı Rab değildir değil mi? İsim ve sıfatlarından nahs olan, eksiklik olan, millete güreş tutan, yürekte yenilen, e, unutan böyle bir Allah'ımız yok bizim. Bizim Rabbimiz birinden razı olursa onun geçmişini affetmiştir. Gelecekte de ölünceye kadar bu adamın Allah'ın rızasına muvafakat edeceğini bilmiştir. Ondan dolayı da korur. Bu bizim itikadımız. Vel eğer biri bu itikatta olmasa bile ana bak burza dünyayı da ahireti de kapsa odana dir vaadale'l cennetin. Allahu Teala onlara cennete hazırlamıştır. Tamam? Ve bir de bu ansor ve zalik tevfik uazim bu büyük bir hut oluştur. E bu insanlar Allahu Teala'nın katında kurtulmuşlar. Zaten sen bunu söylediğin anda senin sorduğuna soru boşa çıkar. Niye? Böyle bir adam Allah'a şirk boşası. Yani Allah'ın hakkında böyle konuştuğu bir insan Allahu Teala'yı yapmaz. Allahu Teala de şir koşmamıştır zaten. Şirk koşmaz Allahu Teala. Tamam Onun için de hiç böyle bir konuyu düşünmene veya o da konuşmanın şeyi yok. Eee anlamı yok. Başka öncü olan ne Mekke'den Müslüman olup peygamberimizle beraber hicret edenlerin hepsi ki öyle olunca Ebubekir, Ömer, Ali bunlar da otomatikmen dahiller. Zaten konu kimin üzerindeydi? Bak dikkat edin. Konunun üzerinde döndüğü insanlar diğerlerini bir kenara bırak. Asıl konu kim? Ebu Bekir anh, Ömer anh, Osman anh, Ali anh, Ayşe anh, Talha Zülbel bir de Muaviye. Diğerleri ya bunlara tabi olmuşlar ya bunlarla beraber hareket etmişler. Yazalım mı bunların isimlerini? Bak dikkat edin. Bütün sahabe arasında çıkan fitne ve insanların onların hakkında konuşması kimin üzerinden dönüyor tartışma? Tartışma kimin üzerinden dönüyor? Ebu Bekir. Bunları yazalım, bunları inanınza kaydedin. Osman Ali başka? Ee, Yoktur. Ee, Ayşe annemiz Talha, Abdullah, ve de Muaviye. diğer hakkında konuşulanlar ya bunları desteklemiş ya bunlara tabi olmuş ya bunların ordusunda savaşa çıkmış. Bakın. Şimdi Ebubekir'le Ömer'i kim eleştiriyor? Rafiziler, Hazreti Ali'nin hakkını gasp ettikleri için. Doğru mu? Osman radıyallahu anh'ı kim eleştiriyor? Hariciler, Rafiziler, bir de muhteziler. Doğru mu? İşte haksızlık yaptığı, İslam tarihinden işte akrabalarını kendine yakınlaştırdığı, mülkü emebilere peşkeş çektiği falan filan. Evet. Ali radıyallahu anh'ı kim eleştiriyor? Nasrıbiler. Bir de hariciler eleştiriyor. Talha Zübeyr Ayşe annemiz Talha ve Zübeyr bunları da Ali Radıyallahu Anhın yer aldıkları için motezile birer rafiziler eleştiriyorlar. hariciler bunları teşvik ediyorlar. Geriye kalan muaviler Radıyallahu Anh kaldır. bunu da bu birlerden hepsi birden şey yapıyorlar, hepsi birden eleştiriyorlar. Şimdi Abu Bekir ve Ömer. Osman ve Ali, Ayşe tabi az Bunlar hepsi vastalı konulun övülüne biner muhacirin ya da sınıfına giriyorlar mı? Peki. Zaten bunlar hakkında konu ne yapılmıştır. Bunlar hakkında konu kapanmıştır. Anlaşıldı? Yani bu konu hakkında konuşanların hepsi bu ayet yerime muhalefet ettiler. Ayşe. Ya Ayşe'ye ne diyorlar? Münafıktır diyorlar. Biz. İnanmamıştır diyorlar. İşi. Peygamber aleyhisselatü vesselamdan sonra erkeklerin başına geçip fitne çıkarmak suretiyle fitneciydi diyorlar. Mesela. Üç, hilafeti Emevlilere peşkeş çekti. Peygamberimizin ailesinden aldığı emevilere peşkeş çekti diyorlar. Dört, Ayşe Ebu Bektir, peygamberimiz Ali'nin e, halife olacağını söyledi. Ayşe annemiz e, bunu engelledi, insanlara duyurmadı diyorlar. İthamlar bunlar. Tabi bundan daha kabih, Allah onlara helal etsin, zina yaptığını söyleyenler var. Zaten onlara kafir demeyen de Yani bir Ayşe annemize zina yaptı derse, biri de ona kafir demese hafızı, öbürü de ben onu tekfir etmem, cahidir bir derse o da kafirdir. Yani kim olursa olsun bunu söyleyen adam da kafirdir. Şimdi Ebu Bekir Sabihun el-Evvelun doğru mu? Burası hepsi böyle mi? Bu sıra Maviye Radiyat Hanım'ın haricinde tutuyorum. Şurada Ayşe annemiz de bunlardan mı Sabihun el-Evvelun kısmına giriyor mu? Giriyor. Bunu bir kenara bırakın. Peygamberimiz nasıl bir adamdı ki bunların anlayışına göre bunun gibi bir kadını en çok sevdiğini ve bunun gibi bir kadını kendi yatağında tuttu Peygamberimiz. Yani bu sıfatlara sahip olan bir kadın, hadi diyelim ki Peygamber vesselam bunu bilmedi. Yani bunu anlamadı. Peki Allah nasıl Peygamberine böyle bir kadının layık gördü? Allah ki bugün Kur'an indirip bütün münafıkların münafıklığını, bütün hainlerin hainliğini açığa çıkarmıyor muydu? peki bu Ayşe madem bu kadar kötü biriydi haşa bu Ayşe Allah'tan da mı daha üstündü? Veya Allah Azze ve mi okulmuştur? Şimdi peygamber için öyle diyorlar. Peygamber kılar bunu şerrinden korktuğu için sustu. Yani Ayşe'den o kadar korkuyordu ki şerinden. Ayşe dediğin çocuk peygamberimiz 60 yaşında Ayşe de 15 yaşında. Peygamberimiz neydi? Bütün dünya peygamberimizden korkuyor. Arap acan titriyor peygamber oraya gidecek peygamber de bir tane kadından korkuyor. Hadi diyelim öyle olsun. Peki Allah da mı Ayşe'den korktu, Ayşe hakkında bir tane ayet-i indirmedi, e, bize ulaşacak. Anlaşılıyor değil mi? Yani buraya kararı tamam. Şimdi geldik buraya, Muaviye radiyallahu anh kısmına geldik. سَبِقُونَ الْاوَّلُوَلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْاَنْسَارِ Değil Kesinlikle. Onlardan mıdır? Muaviye radiyallahu anh ne zaman Müslüman oldu? Mekke'ni fetheden Müslüman oldu. Onlara ne deniyor? Tulaqa. Sahabe bile, yani sahabenin bir tanesi Ayşe annemize geliyor, sen görmüyor musun diyor, talliqun yunazihu ashaben nebiyyi fi gulki yani Tulaka'dan bir tanesi gelmiş Peygamber'in ashabıyla mülk hakkında tartışıyor, hani halifelik benim hakkımdır diyor. Yani sahabeden bile Tulaka ile sahabeyi birbirinden ayıranları gördük, Ömer radıyallahu anhın Süheyl e, i̇bn Amr, ondan sonra Ebu Sufyan'ın olduğu bir mecliste, Bilal, Ammar e, bunlar geldiğinde onlara siz kalkın, siz kalkın deyip de onları kendi yanına oturttuğunu hak bunlardır dediğini bunu biliyoruz. Demek ki sahabe sonradan, Allah sonradan gelenleri ayırmamış mı ayette? Fethihten öncekilerle, fetihten sonrakiler diye açık bir şekilde ayet-i kerimeyi inmemiş mi? Açık bir şekilde ayet-i Öyleyse Muaviye mi? Öyleyse bu ayete dahil değildir. İhsan üzere onlara tabi de olmamıştı. Yani İhsan üzere tabi olmuş mu onlara? Muaviyaya olmamıştı. Yani ne yapmış Birincisi, hilafet hakkında onlarla tartışmış. Çünkü in ümmetin ittifakıyla e, Muaviyaya rəşad Allahın as sıra gelene kadar dünya kadar sahabe bu yani bunda ittifak var mı? Yani mesela diyelim ki Ali rəşad Allahın getsek bile yani, onu söylemezler olmasaydı bile beşinci sıra Muaviyenin miydi radıyallahu anh değildi. Dünya kadar sahabe var ee, yaşayan Peygamber aleyhissalatü vesselamla beraber ilk günden beraber oluyor. Nereye? Sıra gelecek şey. talha var, Zübey var, bin Ebu Vakas var, Ebu Eyyub el Ensari var, Ebu Zer var. Ohoho! Daha Muaviyen radıyallahu anh'a sıra gelene kadar var da var. Doğru mu? İhsan üzere onlara davet olmamış. O zaman öyleyse burada eleştirilebilecek olan tek kişi kimdir? Eleştirilebilecek olan tek kişi Muaviye radıyallahu anh'dır. Tamam mı? O da zaten ehl sünnet bu eleştiriyi yapmış mı? Ali radıyallahu anh haklıdır, Muaviye radıyallahu anh haksızdır demiş mi? Hilafet Ali radıyallahu anh'ın hakkıdır, Muaviye radıyallahu anh'ın hakkı değildir demiş mi? Demiş. Tamam mı? Buraya kadarını söylemiş mi? Söylemiş. Peki yaptığının gereği olarak yani madem bu adam hata yaptı, hatayın işte çıktı bir halife varken halifenin iddiasında bulundu. Başta o kadar bir Sula'nın kanının dökülmesine sebebiyet verdi. Peki bunun hakkında konuşma meselesine gelince وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اَغْفِرْ لَنَا وَالْإِخْوَانِنَا وَذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ Doğru mu? Sa'dinliye bu vakasın dediği gibi. Yani üç menzile var, biri muhacid, biri ensal, biri de sonradan gelip geçmişte kalanlara duacı olanı. Biz duacı, hatasını söylemekle beraber ama o hatanın gereği olan küfretme, ona sövmek, onu yapmayız. Niye? Çünkü Muaviye radıyallahu la kattab Allahu ala'n-nebi ayetine de dahildir. Tabii o seferinde e, çünkü yoktu Muaviye Tamam? Ona da dahil değil o zaman. Hani Allah onun bütün günahlarını affetti, bütün günahlarını affettiği için biz onun hakkında konuşamazsak yaptığı en sünnetin yanında hatadır. Fakat Ali sünnetin hata olduğunu söyle bu hatanın gereği olan işte mesela fasıktır, bidakçıdır vesaire vesaire hani her hatanın bir ismi var mutlaka. Peki bunu niye söylemiyor Ali sünnet? Çünkü Allah azze ve celle bizim onlara istiğfar etmemizi istiyor. Başka peygamberimiz mutlak olarak ashabına söylemememizi bizden istiyor. Onları hedef haline getirmemizi bizden istiyor. Doğru mu? La tasu bu ashab ediyor. Ben sahabeme söylenir ediyor. Başka en önemli mesele neydi? Münafıklar ve zındıklar. Sahabe hakkında yapılan konuşmaları merdiven edinip, aracı edinip bunun üzerinde kitabı ve sünnet hakkında şüphe oluşturmaya çalışıyorlar. Bu sebepten dolayı elbisünnet o, o anki meseleler hakkında yorum yapmıyor. Fikri olmadığından değil, buraya dikkat edin, o dönemde yaşanan olaylar hakkında bir fikre sahip olmadığından, kim haklı kim haksız bunu bilmediğinden dolayı değil. Bu münafıkların ve zındıkların kullandıkları bir aracı olup ve sünnette şüphe mamaları için böyle bir şey yapmışlar. Zaten Muaviye radıyallahu anh'ın vahiy katibi olması da bunun şeylerinden bir tanesi. Bunun göstergelerinden bir tanesi. Zaten konu oldu. Bak şimdi konu yani yüzde doksan dokuzluk bir şeyle konu çöktü zaten. Hani bu ayet-i kerimeye dahil oldukları için çünkü diğer bütün sahabeler ya Osman'a tabi olmuş ya Ebubekir'e tabi olmuş ya Ali'ye tabi olmuş radiyallahu anhum ecmaîn. E bunlar şey olunca çıkınca bunlara tabi olanlar da zaten beraberinde çıktılar. İstidlal vacibi anlaşıldı değil mi burada inşallah? İnşallah. Evet. İkinciyi de okuyalım duralım artık. Saniyen buyurun. De bu de nasıl hangi Yani bir tabi başka bir Yok. Öyle Ebu Ureyra radıyallahu anh normalde muhacirinden değil. Yani o sabikun muhacirinden değil. Hani ilk Mekke'den Medine'ye gelenlerden değil. Ama hicret edenlerden. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a hicret eden muvaciler sınıfından. İki C olarak da ensal kısmında, Yani Medine'ye gelip Medine'de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında kalan ve ona yardımcı olan kısımda. Üçüncü olarak da geldiği günden itibaren Peygamberimiz onu yanından ayırmayıp bak buraya çok dikkat et. Medine'ye gel geldiği günden itibaren Peygamberimiz onu yanından ayırmayıp sürekli kendi yanında tuttuğu ve kendi sözlerini hevzletmesi için ona dua ettiği, onu yönlendirdiği onu teşvik ettiği için Ebu Hureyre nedir? Bu övgülerin hepsine layıktır. Yani e, başlangıç olarak layık olmasa da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onu kendine yakınlaştırdıklarından kılmıştır. Yani sürekli yanında tuttuklarından kılmıştır. Tamam? O da bu sınıf adaylıyor. Zaten Ebu Hureyre bu konularla hiçbir ilgisi yok fitne konusuyla. Ebu Hureyre'yi eleştiren iki sınıf insan var. Birinci sınıf insan Ebu Hureyye'nin e, çok hadis söylediğini ve hata ettiğini Onu zaten hadis dersinde görmüştük değil mi? Onun cevabını aldık. aldık mı? Yani o şeylerin e, hadis inkarcılarının akılsızlığıyla alakalı bir problem. Yoksa Ebu Hureyye'nin sen günde beş tane hadis ezberleyemiyorsan ben ne yapayım? Hani, o senin sorunun, bizim sorunumuz değil. E, şu anda farkındasınız değil mi? Şu anda otuz e, cilt kitabı kelime kelime ezberleyen insanlar var. 30 cilt 40 cilt kitabı kelime kelime bu hafıza şeyle ilgilenen insanlar 30 tane 40 tane cilt kitabı adam kelime kelime ezberebiliyor yani hani başından okuyor sonundan okuyor ortasından okuyor istediği yerde yukarı doğru devam ediyor sanki fotoğraf gibi önüne çekmiş de adam oradan okuyor yani günümüzdeki insanlar bu kadar günah bu kadar sıkıntı içerisinde bile hayat bu kadar hızlı akıyorken bir takım tekniklerle bunu becerebiliyor sen böyle mi e Allah Resulü'nün Sahabesi şeriatı hafız etmek için Allah Azze ve Celle razı olduğu, Peygamberimizin kendine yaklaştırdığı insanların hali ne olur ki? ki? Ki ben iki ayda Bukhari ile Müslüme ezberlemiş insan biliyorum yani. Hani beş tane hadis günde ezberlemek nedir? E, o dönemin insanlar da bir duruşta yedi cephlerinden seksen göbeği sayıyorlardı yani adamlar neseplerini. Binlerce beyt şiiri ezberden birbirlerine okuyorlardı. Yani bu adamlar beş bin tane hadis ezberlemişler. Çok mudur? Yani hiçbir şeydir. İkinci eleştirenler ne diyeleştiriyorlar? Emeviler döneminde Emeviler döneminde Ebu Hüreyre Emeviler hakkında Peygamberimizin söylediği hadisleri söylemedi. Bu doğru yani burası doğru. Çünkü Ebû Lenin dedi Hafiztu min Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve Peygamberden iki tane kap doldurdum. Eмма haluhuma fakat bassastuhu bi tanasniy gelince onu saçtım. Sen anladın. Ve melaharu lev bassastuhu la kutia hazal beruh. ikincisini yayarsam bu kafa gider. Neyi kast ediyor orada? İşte o peygamberimizin emevi sultanlarının ile ilgili söylediği hadisleri söylüyor. E bu da onların zulümüne destek vermediği müddetçe batılı da konuşmadığı müddetçe, onları övmediği müddetçe, insan malından canından korktuğu zaman hakkı söylemeyebilir. Allah Azze ve Celle böyle bir hak vermiş zayıf olan insanlara. Doğru mu? İnsan malından ve canından korktuğu zaman Hakkı ketmetme hakkına sahiptir. Ama hiçbir suyette insan batılla konuşma hakkına sahip değildir. Doğru mu? Böyle bir hak kimseye Allah Azze ve Zelle vermemiş. Ebu Hurey'le batılla konuşmuş mu? Konuşmamış. Korktuğu için söylemediğini de söylemiş bir de size. Yani hani bir şeyler var ben bunları söyleyemiyorum demiş. İşte bir de Emevle Aleyh hani hakkında hadis ödürdüğünü vesaire söylüyorlar ama bu fitne hadiselerini. Çünkü Ebu Hurey'le fitneden uzak durmuş. Yani fitne olayların hiçbir tanesine karşımamış. Tamam saniye itteku ala an man takallama fi haqqih chim onların hakkında konuşursa min cihati dünyaviyen veya min cihati yani dünyalık bir sebepten dolayı veya şahsi bir meselede dolayı la yekfur kafir olmaz velakin bu, lakin adaplandırılır liirtikabihi nehyel varide fi nususin nususlarda varit olan nehi işlediği için edeplendirilir ee, başka ee, ve en mi kadrihim ve rasulühi ve Allah yanındaki büyük değerlerinden dolayı ve onlar hakkında konuşmanın nehyedildiği hakkında varit olan naslara muhalefet ettiği için kişiyi edetlendirir. Kardeşlerimiz mütevime ve emm, sarıbul mesulden naklediyoruz bunu. İnsep ve humsep ben, şayet onlara söverse la yakdaufi adaletiyim, onların adaletlerini yani e, zedelemezse. Valla fi diniyim veya onların dinlerini celal örnek misla ve ilmi ve ve yani bazılarını buhul cimrilikle cubun korkaklıkla kıllati ilim ilmin ve yani dünya düşkün olmak ve zahit olmamakla suçlarsa fehuvel ve bu sınıf adetlendirilmeyi ve ta'ziri yani cezalandırılmayı hak edendir ve mücerret böyle yaptığıyla onun cüzüne hükmetmeyiz ve ala hada işte bunun üzerine yühmelü hamledilir kelamü men lem yukeffirhu Alimlerin içerisinden peygamberin sahabesine sövenleri tekfir etmeyenlerin görüşleri işte buna hamledilmelidir. Tamam? Yani sövmüş ama korkak demiş misal böyle. Sövüş bu konuda ilmi azdır demiş gibi buna hamledilmelidir demiş. Bu ikinci ittifak noktası. O zaman kaç ittifak okudu? Birinci ittifak onlar hakkında konuşan her halükarda Allah'ın nehyettiği bir şey yapmıştır. İki onlar hakkında konuşup konuştuğu söz onların dinine taalluk etmez. Dünyeli ve şahsi şeyler olursa bu kişi kafir değildir ama edeplendirilir. Niye edeplendirilir? İki sebepten. Bir sahaben Allah ve Resul yanındaki değerinde. İki, onlar aklından ne hedicin naslar bulunduğundan dolayı. Tamam? İki sebepten dolayı cezalandırılır. Burada duralım. Yeter mi? 3. noktaya geldik.